Yaşam için Merhaba, dünya ticaretinin yaklaşık %90'ı deniz yoluyla gerçekleşiyor ve Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO, 2050 yılına kadar endüstrinin toplam sera gazı emisyonlarını 2008 seviyelerine göre %50 oranında azaltmayı hedefliyor. IMO tarafından görevlendirilen bir dizi araştırmanın dördüncüsü olarak yayınlanan rapor, taşıcılığın küresel karbondioksit emisyonlarındaki payının, 2012'de %2,76 seviyesinden 2018'de 2,86'ya çıktığını gösteriyor. Karbondioksit emisyonları 2012'de 962 milyon tonken 2018'de 1056 milyon tona çıktı. Rapor 2020 ve 21 emisyonlarının COVID-19 pandemisi nedeniyle düşüş gösterdiğini ve gelecek 10 yıllarda da iyileşme gidişatına bağlı olarak öngörülen ...daha düşeceğini söylüyor. University College London'ın da dahil olduğu danışmanlık grubu Denizcilik Danışmanlık Hizmetleri Üniversitesi'nden Tristan Smith... ...raporun karbon yoğunluğu azaltımına ulaşıldığını gösterdiğini açıkladı. Keremocu gütmeyen Uluslararası Temiz Ulaştırma Konseyi, deniz taşımacılığındaki büyümenin verimlilik artışını geride bıraktığını... ...ve 2050 yılı itibariyle sektörden kaynaklanan emisyonların 2008 seviyede %130 kadar yüksek olacağını belirtti. Uluslararası Temiz Ulaştırma Konseyi Denizcilik Programı'dır Dan Rutherford yakıt verimliliğindeki iyileşmelerin 2015'ten bu yana yavaşlaması ve yıllık %1 ile %2'lik iyileşmelerle gelişmesi dikkat çekici dedi. Rüzgar yardımı ve gövde hava ile yağlanması gibi yenilikçi yakıt verimliliği teknolojilerin yanı sıra yeni düşük emisyonlu ve emisyonlu yakıtları da hızlandırmak için politikalara ihtiyaç var dedi. Tüm tepkilere rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı, dağ keçileri, kızılgeyikler, çengel boynuzu dağ keçileri gibi yaban hayvanlarının avlattırılması için yeni ihaleler açmaya devam ediyor. Bu seferki ihale haberi ise Erzincan'dan. Erzincan'ın farklı bölgelerinde bulunan 10 dağ keçisinin avlanması için 227 bin lira bedelle ihaleye çıkılıyor. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü, Av turizmi kapsamında avlattırılacak yabancı acı kotalarının satış işi adı altında bugün ihaleye çıkıyor. 10 dağ keçisinin alınması ihalesi pazarlık yöntemi Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. İhale alanına göre Erzincan'ın renk Doğandere bölgesinde 2, Bağlıca bölgesinde 2, Çay Yaka bölgesinde 1, Dudluca bölgesinde 2, Sarı Çiçek bölgesinde de 2 dağ keçisi olmak üzere toplam 10 dağ keçisi. İhaleyle avlatılacak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre avcılık eğitim kursu da açılacak ve aday avcılardan 203 lira 21 kuruşta ücret alınacak Avcılık eğitim kursunda eğitimler profesör, doçent, öğretim görevlisi ve okutmanlarla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler tarafından yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın av turizmi kapsamında elde ettiği gelir her yıl katlanarak arttı şu ana kadar Kaz Dağları'nda bir grup araştırmacı tarafından yürütülen çalışma kapsamında daha önce bölgede varlığı bilinmeyen 5 yeni kuş türü görüntülendi Kaz Dağları'nda. Milli Park, jeomofolojik yapısı, iklim özellikleri, bazıları yerel endemik olmak üzere çok sayıda endemik bitki türünün de yer aldığı bir bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla dolu bir yer. Kaz Dağları Milli Parkı Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi arasında yapılan protokolle kaz dağlarındaki kuş türü tespit çalışmaları yürütüldü. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümünden doktor öğretim üyesi İbrahim Uysal'ın kuş bilimci olarak katıldığı Çanakkale ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlik Envanter ve İzleme programında da Çanakkale 19 Mayıs Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu kurucularından Yaban hayatı fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cenk Polat'la kuş gözlemcisi Mehmet Kıranda yer aldı. 2000 yürüttüğü çalışmalarda Kazdağlı Milli Parkında kara ağaç akan, çütre, şakrak, taş kızlı ve küçük sinek kapanın görüntülenmesiyle birlikte Çanakkale ili genelinde kuş tür sayısı 312'den 317'ye yükseldi. Bu türlerin 150'ye yakını da Kaz Dağlarında. Sürekli olarak bulunuyor. Doktor öğretim üyesi İbrahim Uysal, Kaz Dağları'nın batısında Çanakkale il Sınırı'nda yoğunlaşan çalışmalarında birbirinden renkli kuş türlerinin üreme kayıtlarını alarak bölgenin kuş bilimi bakımından önemli ve hassasiyetini ortaya çıkardıklarını söyledi. Uysal her yıl on binlerce kuş üreme ve kışlama alanlarını ...için Kaz Dağları ve Nakkale üzerinden göç ediyor dedi. Bu türler açısından rotaları üzerinde bulunan ekosistemler beslenme, dinlenme ve göç yolculuklarını tamamlamak için önemli birer İstas Revi görüyor dedi kendisi. Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda dalgıçlar tarafından dev bir ay balığı Mola görüntülendi... Ay balığını görüntüleyen dalış eğitmeni Ahmet Uz 35 yıldır dalış yaptığı körfezde ilk kez ay balığıyla karşılaştığını söyledi. Ahmet Uz İbrice Limanı önlerindeki küçük cep mevkiinde 9 metrede yaptığı dalış sırasında yaklaşık 2 metre genişliğinde 700 kilogram ağırlığında dev bir ay balığıyla karşılaştı. Uz ay balığını sualtı altı kamerasıyla görüntüledi bir süre dalgışlarının yanında yüzen ay balığı daha sonra gözden kayboldu.